Merhaba sevgili dinleyiciler. Yine bir çarşamba Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Ben Mustafa Şanlı. Bugün Akdeniz İktisat Köşesi'nde kalite üzerine sohbet edeceğiz. Bir konuğum var, birazdan tanıtacağım. Kalite önemli bir konu. Çünkü kalite yaşamın vazgeçilmez temel kavramlarından biri. Kalitenin birçok tanıma yapılıyor. Kalite güzellik olabilir, kalite gelişmişlik olabilir, kalite nitelikli olmak olabilir, kalite standartlara uygunluk olabilir, kalite beklentileri aşan bir kavram olabilir. İnsanın gelişim sürecine baktığımız zaman neredeyse 8 bin yıllık bir sürecin tümü insanın kaliteyi aramasıyla geçmiştir. Çünkü kalite mağaradan açık arazide ev yapmaya başladığı andan itibaren hep daha iyisini yapma, daha iyi ...yaşama duygularının toplamından ibarettir. Böylece insan gelişiminin tümünde daha iyi arama çabasını sürdürmüştür. Bu daha iyi arama çabası beklenti çıtasını da sürekli artırmıştır. İşte kalite bu beklenti çıtasını artırmanın toplamıdır da diyebiliriz. Bu nedenle kalite dinamik bir kavramdır. Yani dün erişemediğimizi ya da erişemeyeceğimizi sandığımız... Bir mal ya da yaşam biçimi bugün sıradan hale gelebilir, yarın, yarın istemediğimiz bir konuya dönüşebilir. Daha alt düzeyde bizim artık kabul etmediğimiz bir noktaya erişebilir. Bu nedenle kalite öyle standart diye tanımlanmış olmasına rağmen duran bir kavram değildir. Son derece dinamik, son derece gelişen bir kavramdır. Bugün 21. yüzyılın başında ya da söyle söyleyelim 20. yüzyılın son 10 yılındaki sürece baktığımız zaman tüm dünya maldan e, yönetime kadar, birazdan bunların hepsini ayrı ayrı konuşmuş olacağız, her bir aşamada yaşamı standartlaştırmaya doğru gidiyor. Ancak bu standartlaştırma her seferinde yeni maddeler eklenerek beklenti ve hedefi yükselterek gidiyor. Her şey daha güzel, daha kaliteli, daha keyifli bir yaşam için. Bu nedenle kalite önemli, kalite dinamik, kalite gelişen bir konu. Evet sevgili dinleyiciler, kaliteye böyle baktıktan sonra bu yalnızca iktisadın bir konusu değil, aslında yaşamın her alanının bir konusu. Hem felsefi anlamda, hem sanatsal anlamda, hem sosyolojik anlamda, hem aile, hem toplum, hem yönetim, hem demokrasi, hem parlamenter sistem anlamında. Ama biz dilimiz döndüğünce ekonomi üzerinde odaklanarak konuşacağız. Benim çok değerli bir konuğum var. Uzun yıllardır bu kente tanıdığım, dostum, arkadaşım diyebileceğim bir hanımefendi var. Lükfet buraya geldi, bana zaman ayırdı. Üşek Yarkın Hanım. Işık Yargın Hanım'ı Ansiyat'ta Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde tanıdım. Aynı Işık Hanım'ı ben e, Antalya Kalite Derneği'nde tanıdım. Dolayısıyla uzun bir süredir başkanlığını yapıyor Antalya Kalite Derneği'nin. Bize şimdi hem dernekten söz etmiş olacak hem kalite üzerine konuşmuş olacağız. Ama Işık Hanım'ın bir iş kadını olmasının dışında başka bir özelliği de... Daha daha var. Bence bu çok daha önemli bir konu. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu da başkanı aynı zamanda. Böyle bir konumla sohbet etmek benim açımdan keyif olacak. Işık Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben böyle her seferinde uzun bir açış yapıp konuyu toparlamaya çalışıyorum. Şimdi sizinle kalite üzerine konuşmuş olalım. Önce bize şu kalite derneğinden başlar mısınız? Nasıl bir öyküye yola çıktı? Şu nedenle önemli Antalya'da böyle bir sivil örgüt tek başına bağımsız üstelik tane hani kitleleri etkilemeyecek ya da kitlelerin popüleritesi olmayan bir Alanda bir sivil örgütü kurmak, bu ana kadar sürdürmek başlı başına Türkiye'de inanılmaz bir başarı. Önce size bu başarınızdan dolayı kutluyorum. Hem kurmak, böyle bir kalite derneğini kurmuş olmaktan dolayı kutluyorum, hem de bunu bu zamana kadar yaşatmış olmanızdan dolayı kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Önemli bir fırsat veriyorsunuz. Kalite. Bütün kavramların üzerinden geçtiniz hakikaten. Çok o hem kolaylaştırıcı hem yol açıcı oldu. Biz iş dünyasından kaliteye bakan tarafız. 1995 yılında Antalya'da Kalite Derneği'yi e, kuruldu. Bununla ilgili hareket edildi. E, sivil toplum kurumlarını e, tabii ki çok e, önemsiyoruz. Toplum da öne, önemsiyor ve üniversitemiz de çok e, önemsiyor. Bunu biliyorum ki bu nedenle de bugün e, buradayım. Ee, kanaat önderleri e, oluyor bu sivil toplum kurumlarının içerisinde. Az önce de söylediğimiz gibi Antalya Sanayici İş Adamları Derneği'nin bir e, projesidir. E, o çatı altında hayata geçmiştir. Ama bugün rahmetle andığımız e, Güngör Pekşen'in. Çok önemli evet. bir projesidir. Kendisi kurucu başkanlığımızı yaptıktan sonra bu görevi bana devretmiştir. Tabii bütün bunlar nensizli toplum kurumlarının genel geçer kuralları içerisinde hareket etmiştir. Seçimlerle, genel kurullarla hı hı. yapılan bir süreçtir. Ancak hakikaten Antalya'nın da iş dünyasının da ee, çok e, önemsediği e, bir konuda böyle bir liderlik e, üstlenmek e, çok önemliydi ve bunu rahmetlandığımız Güngör Pekşen Antalya şehrine diğer e, sivil kurumları kazandırdığı gibi Antalya Kalite Derneği'ni de kazandırdı. E, bizim tabi buradaki Bunun, e, ar arada şunu söyleyebilir miyim? Kalite Derneği'ni bir sivil örgüt olarak demin sözde 20. yüzyılın son 10 yılında çok önem kazan derken başka kentlerde kazanmış bir şey Antalya hani böyle bakınca biz bir taraftan dünya kenti diyoruz ama diğer yandan entelektüel gruba baktığımız zaman o kadar da büyük bir kitle ile karşılaşmıyoruz yazık ki. Böyle bir durumda Antalya'da derneğin kurulması hakikaten önemli bir unsur. Ve o dönemin Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin hem derneğin kendi kuruluşu hem derneğin o Kuruluş vizyonu içerisinde böyle bir kalite derneğini kurma vizyonunda sahip olmak hakikaten önemli. O nedenle e, Güngör Bey o iş adamlarının kendi zerafetinin dışında bir de böyle bir miras nedeniyle saydırılanıyorum. Evet, müthiş bir <gülüyor> sosyal girişimci desteklikti. Evet. Bu da e, onun bıraktığı eserlerden. Biz başından itibaren birlikte hareket ettik, e, birlikte çalıştık. E, Tabii bizim baktığımız yer az önce de söylediğim gibi iş dünyasından kaliteye bir yolculuk çok artık dilimize de girdi, literatüre de girdi uzun ince bir yoldu <gülüyor> ve bu uzun ince yolda AB müteşebbihleri ve oranın zorlamaları da AB'nin zorlamaları da çok etkili rol oynadı. ...sürecin yönetilmesinde, değişmesinde, dönüşmesinde... ...böyle uzun ince bir yolculuğa 1995 yılında başladık. Çok güzel. Bu arada AB ile ilgili kendi gözümden bir şey söyle, eklemek istiyorum. Avrupa Birliği'ne kişisel kanaatim odur ki hiçbir zaman giremeyeceğiz. Bu Mustafa Şanlı olarak kanaatim. Evet. Çünkü onlar bizi almayacaklar. Çünkü oradaki proje ve... Ee program, ufku bakışları, geleceğe bakışları başka bir boyutta diye düşünüyorum. Ancak Avrupa Birliği'nin bize muhtemeldir ki şu pozitif yararı oldu. Biz kendi başımıza hani dürtüklenip de yapamayacağımız bir yılın düzenlemeyi hem sosyal yaşam anlamında hem e, parlamenter kısımda hem hukuk kısmında hem de ekonominin işleyişi kısmında kendimizi düzeltmek adına ...oldukça faaliyette bulundu. Dolayısıyla Avrupa Birliği projesinin... ...Türkiye'ye yaşam biçimi olarak... ...yaşam kalitesi olarak... ...yaşam kalitesi olarak... Doğru, doğru. E, ...ve ekonominin gelişimi olarak... ...oldukça katkıda bulundu. Dolayısıyla... ...Antalya evet, Kalite Derneği de bu... ...ufkun bir parçası olarak. Evet. E, <gülüyor> Tabii bizim için de... ...sizin söylediklerinize katılıyorum. E, en önemli... E, çıktısı olarak kabul ediyoruz biz kalite derneğinde ve buluştuğumuz organizasyonlarda bir ortak kullanım alanının yaratıldığını AB tarafından ve bu ortak kullanım alanı içerisinde biz de konumlanıp oranın gereklerini, fırsatlarını fark edip iş dünyasına nasıl yansıtırız ve kalite kavramı ve olgusuyla bunu nasıl yansıtırız hep bunun endişesini duyduk ve bunun üzerine de çalışmalar yaptık. Çünkü e, kalite e, 1995 yılında kalite kavramını Antalya'da konuşmaya başladığımızda e, ne özel sektörde ne kamuda e, kalite belgesi e, ne sahip firma yoktu e, Kalite ile ilgili kavram sadece ürünlerin e, ürünlerle e, bağdaştırılan bir e, kavram olarak bilinmiyordu. Hatta böyle bir derneğin içerisinde olmak işte daha sonra başkanı olduğumda da en çok karşılaştığım soru siz kendinizi kaliteli buluyor musunuz sorusu idi. Dolayısıyla hani o günden 95'ten 2010'a geldiğimiz süreçte bütün bunların değişimi iş hayatında başlayan bu hatta dönüşümün az önce altını çok kalın çizdiniz. Evet yaşam kalitelerini nasıl etkilediğini de biz çalışmalarımız esnasında tespit ettik. Bunlar sosyolojik bir yönü de var bunun. Sadece Kesinlikle. iş hayatını ve o ekonominin kalın çizgileri arasında kalması mümkün değil. Çünkü her taraftan sızıyor. Bunu sızdırmakla ilgili de tabii bir sivil örgütün sistem. Sistemin bir parçası haline gelmesi çok önemli. Peki bu sistem derken, iş hayatı ve sistem derken belki oraya doğru e, gidelim biraz Oraya e, gidelim ama oradan önce şeyden de söz etelim mi? Bir sivil, sivil örgütün dinamiğinde, demin çünkü çok özel, çok güzel şeyler söylediniz. Onların bir kez daha altını çizmekte yarar görüyorum. 1995'te ya da 90'ların başında bu kentte, aslında yalnızca bu kente değil. Yani bunu üç büyük kent İstanbul, Ankara, İzmir için de telaffuz edebiliriz. Henüz kalite kavramına ilişkin okurdu ki o zamanlar işte bir yerlerde bir belgeler alta olurmuş. Onlar büyük şirketler alırmış. Yani toplumda şirketlerin ne vizyonunda ne misyonunda ürettiği ürünün kalitesiyle ilgili bir kaygı vardı. Kendi yani ben böyle yapıyorum bu böyle olur deyip e, böyle olurla götürülen bir şeyin e, tanımlanabilir, standartlanabilir, ölçülebilir bir yapıya dönüştürülmüş olması. Bu önemli bir açılım. Bunu 90'larda yapılmış olması önemli. Antalya'da bunun tartışılıyor olması önemli. Ama benim ikinci önem verdiğim konu, bunu bir sivil örgütü olarak sizin başarmış olmanız. Evet. Hani bunu e, Türk Standartları Enstitüsü Yaptı bir devlet dairesi olarak diye düşünülebilir. Hoş onun da örgütlenmesi farklı bir model ama, ama yine de böyle bir devlet anlayışını, kamu anlayışını siz özel bir inisiyatif olarak üstlenmiş olmanız, bunu Antalya'da tartışılabilir noktada olmanız bence çok önemli. Bir sivil örgüt dinaminin olması, bir sivil toplum kuruluşu olması bence Ufku açan çok keyifli bir şey. Evet çok doğru. Çünkü burada bir erken fark ediş olabilir kaliteye bakışta. Çünkü o fark edişin ana unsuru insan. Yani müşteri odaklı olmaya yönlendiren bir konudur kalite. Demek ki odakta insan var. İnsana ilişkin yapmış olduğunuz her türlü faaliyet az önce söylediğim gibi işte sızacak dışarıya. Diğer insanları da e, bulacak. Tabi burada e, ben bütün kalitecilerin birazcık irite olarak e, olduğu bir husus vardır. Biz insandan müşteri diye bahsederiz. iş hayatından e, baktığımızda ama sonradan sistem yaygınlaştığında sağlıkta da müşteri diye e, söz edildi. <gülüyor> Eğitimde evet. de müşteri diye söz edildi. Ve bunun rahatsızlıkları tabi o zaman gelip bizi buldu. E, siz herkese işte eğitim alanı da müşteri gözüyle bakıyorsunuz. Dolayısıyla yani 95'ten 2000 onayı belki çok fazla tekrarlayacağım. Çok şey değişti. Çünkü artık kimse müşteri dediğimizde, müşteri memnuniyeti odakta, müşteriden hareket ettim, eden bir anlayıştır. Kalite dediğimizde artık kimse bunu yatsımıyor, rahatsız da olmuyor. Artık bu kavram dahi örtüştü. Çünkü kalite hızlı yani bunu yaparken elbette sivil bir kurumun heyecanlarının olması gönüllü olmak bu konuda işte belgeler az önce söylediniz bayrak dalgalandırmak kapıda büyük firma olduğunuzun bir nişanesi evet. diye bakılırken sonra bunun bir marka değerini yarattığını öğrenmeniz o belgelerin esasında hiçbir anlam ifade etmediği Onların içinin dolabilmesi için e, o müşteri dediğimiz o dış müşterilerin yanında iç müşterilerin e, sisteme dahil olması ve bir toplam kalite anlayışına kocaman e, büyüyen böyle bir e, sisteme doğru e, dönüşmesinin e, yolu açıldı. Ee, bence bu da çok kısa zamanda olmuş. Yani böyle çok da e, kocaman zamanlar almamış. Ee, Şimdi evet. e, peş peşe aslında e, üç temel kavramı, ilk büyük kavramı e, peş peşe söylediniz. Son cümle önemli. Bunu o kadar kısa sürede ...gerçekleşti ki bazen şaşacak ölçüde. Hani ben hep şeyi söylüyorum. Cep telefonlarımız olmadan ne yapardık diye düşünüyorum. Bu cep telefonlarımız olalı yaklaşık işte bir on yıl oldu. İnternet olmasaydı ne yapardık? İnternet olalı bir on yıl, on beş yıl oldu. Bu kadar kısa sürede bunlar büyük değişim. O değişimle birlikte sizin kullandığınız üç tane temel kavram bunda hakikaten inanılmaz bir değişim. Hani şu sızıntı diye söz ettiğiniz... ...onlardan tek tek ben bir kez daha... ...geriye dönüp baktığımızda. Müşteri kavramı... ...evet başta müşteri... ...çok kötü bir kavram... Ee, ...yani itici bir kavram... ...çünkü her şeyi... ...bir bedelle alan ve... ...menfaat ilişkisi. Oysa artık... ...müşteri kavramını biraz daha yumuşatmak... ...gerekir diye düşünüyorum. İktisatçı... gözüyle baktığım zaman müşteri dediğimiz şey... ...ben ne sunuyorsam... ...sunduğumu talep edendir. Trafiktesiniz... Hata yaptınız, polisim gelip lan diye başlayan cümleyle ceza yazması var. Beyefendi ya da hanımefendi şu hata yaptınız diye başlayan bir cümleyle yazması var. İşte lan yerine beyefendi hanımefendi kaliteyi gösteriyor. Evet. Orada ben buradaki müşterilik bir aynı cezayı ödeyeceğim. Öbür bana kötü ya da iyi davranması için bir bedel ödemiyorum. Ama gene buradaki müşteri muhataplık anlamındaki talep eden. Evet. Dolayısıyla sizin o sızıntı diye söz ettiğiniz sızıntı toplumun her alanına, her yaşam biçime yansımış durumda. Bu nedenle ben iktisatçı olarak müşteri sözcüğünün orada doğru bir tanım olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. Şeyde, bu <gülüyor> sivil toplum kurumu olarak bu işin hani baraj kapaklarını açmak diye de niteleyebiliriz. E, işte iş hayatının e, kalite Ile alakalı yola çıkan bir dernek ama yaşam kalitesi çok önemli. Yani yaşamın içerisine bunu ne kadar sızdırdık. Bununla en önemli ölçüt de yine eğitim kurumlarına gitmek idi. Şimdi bunun tabii bir yaşı olmalı. İlk öğretim çocuklarında hatta anaokulundaki çocuklara hatta lisedeki gençlere nasıl ulaşırız? Kaliteyle ilgili bazı temalar üzerinde onlarla buluşmalar yaptı. Uzun yıllarda bunu yaptı. Yaptık. Burada mesela bir hem Antalya Merkez hem de ilçelere açık yarışmalar olurdu. Antalya Eğitim Müdürlüğü bu bakımdan çok destekçi. Tekrar teşekkür etmek isterim. Mesela dedik ki işte bir böyle gıdayla ilgili bir kalite yarışması yaptık. Ana temamız gıda olacaktı. Bizim turizmin çok yapıldığı ilçelerimizden çok sayıda öğrencinin eseri geldi. Ee, biz ilk öğretim okulları ve ana sınıflarında şiir ve resim yaptırıyorduk. Öyle resimler geldi ki, müthiş e, mutfaklar e, var bu resimlerde ve mutfaklar hep enstitriyel mutfaklar. E, bunu çok merak ettik. Sonra okullara döndük. E, oradaki bu resimleri yollayan ve genel mutfaklar üzerine şiir yapan yazan e, çocuklarımızın e, anneleri ya da babaları bir e, otel işletmesinde çalışıyorlar. Biz otel işletmelerini bulduk. O otel işletmelerinde kalite sistemleri uygulanmaya başlamış. E, bakınız yani bir e, iş yerindeki e, kalite e, çalışmasının topluma nasıl yansıdığı. Yani bunu eğer hmm. ana sınıfındaki bir çocuk resminde bunu resmedebiliyorsa e, kaldı ki böyle bir baş aşçının, e, mutfak şefinin de çocuğu değildi. Biz mesela de bundan çok etkilendik. Bu hiçbir e, e, veridir. Hiçbir evet. veri, yani üzere. kullanılabilecek bir veri, üzerinde araştırılabilecek bir veri. Evet, yani Mutluyoruz. bu böyle e, çok enteresan. Tabii zaten e, kent, <gülüyor> bir turizm kenti. Gıda dediğinizde, hizmet dediğinizde, turizm ve kalite dediğinizde lise gençlerden tabii çok önemli makaleler aldık. Onları hep değerlendirdik. O bakımdan hani sivil toplum kurumlarının sistemin içerisinde olması. En azından e, hayallerini, e, yöneticilerin hayallerini, topluma ulaşma e, isteklerini engellemiyor. O bakımdan da işte biz e, kamuyla işbirliği yapmak suretiyle okulların içerisinde olabildik, üniversitelerde olabildik, işletmelerin içerisine girebildik, işletmelerdeki ailelerin çocuklarıyla buluşabildik. Çünkü bizim ilk başta bu kavramın anlaşılmasıyla ilgili omurgaya yerleştirdiğimiz eğitimlerdi doğrusu bu kalite bilincini her aşamada kişiye bir toplam yaşam biçimine dönüştürerek epey bir çaba, bir sivil örgüt olarak da kutlanacak bir çaba. Yani ...ilk öğretimdeki çocuklardan lisedeki çocuklara, üniversitedeki öğrencilere ve akademisyenlere kadar bunu yaymış olmak... ...sizin bir sivil örgüt olarak önemli bir e, başarınız diye düşünüyorum. Sevgili dinleyiciler burada bir küçük anımı da belirtmek istiyorum. Ben Işık Hanım'ı ilk kez e, bu lisedeki yarışmalardan birinde tanımıştım. İlk tanışmamız böyleydi. O sırada oğlum lise 1'de okuyordu... Antalya Kalite Derneği'nin açtığı bir yarışmada birinci gelmişti. Dolayısıyla o birincilik flaketti nedeniyle anımsarsanız ilk evet, sohbet böyleydi. Evet, Ve ben orada okuldaki bütün öğrencilerin o kalite üzerine konuşmalarına tanık olmuştum. Çünkü o sırada ben okul aile birliğinde çalışıyordum. Evet. Ve öğrencilerin nasıl yansıdığını görmüştüm. Bence bu bilinç önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Dolayısıyla sivil örgüt olarak sizin katkınız oldukça büyük. Bu nedenle bir kez daha kutluyorum. Işık Hanım isterseniz burada bir ara verelim, biz bir soluklanalım, reklamlara girmiş olalım, sonra devam ederiz. Teşekkür sevgili efendim. dinleyiciler bir küçük ara. Merhaba sevgili dinleyiciler ben Mustafa Şanlı, Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz, ikinci bölümdeyiz. Konuğum Sayın Işık Yargın Hanım, kalite üzerinde konuşuyoruz. Birinci bölümde kalitenin ne olduğu üzerinde durduk, arkasından Antalya Kalite Derneği'nden söz ettik. Neredeyse Türkiye'de bir ilk olabilecek Antalya Kalite Derneği'nden söz ettik bir sivil örgüt olarak bu kentte kurulmuş olarak 1995 yılında henüz kalite konusunun ne olduğu tam anlaşılamadığı bir dönemde firmaların belge almanın çok da önemsenmediği ne düşündükleri bir dönemde bir sivil inisiyatif olarak Kalite Derneği'nin kurulmuş olması önemli Antalya sanayici bir iş adamları derneğinin içerisinde böyle bir tartışmanın başlatılarak kurulmuş olması önemli. Bunlar üzerinde durduk. Ve iş dünyasına kalite konusunun nasıl yaygınlaştırılacağı üzerinde durduk. Buradan yola çıkarak işte kalite derneğinin 95'ten başlayan bir süreçle kalite bilincini aşılamaya çalıştığı, bunun için eğitimin önemli olduğu, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde de çalışmalar yapıldığı üzerinde durduk. Şimdi buradan devam edeceğiz. Kalitenin bir yaşam biçimi olduğunu söyledik ama kuruluşunda ilk e, iş adamları, iş insanları gözlüğünden bakılması gerektiğini söyledik. Bu arada iş adamı yerine iş insanı diye söylüyorum çünkü cinsiyeti ortadan kaldırmak evet. için. Çok doğru. Ee, başka bir cümle, demin birinci bölümde söylerken ben üzerine fırç ama sizin sözünüzü kesmemek için söylemedim. Kalite belgesi almış olmak bir firmaya güvenilirliği artırıyor başka bir cümle ki doğru ama çok daha önemlisi kalite belgesi almış olan firmaların marka değeri yükseliyor. Böylece o tüketici dediğimiz talep edenlerin, muhatap olanların gözlüğünden firmanın, Piyasa değerini yükseltmiş oluyor. Bence şirketlere kattığı en önemli katkılardan biri bu. Yani yalnızca bilanço değerini yükseltmiyor aynı zamanda marka yaratarak bir piyasa değerini yükseltmiş oluyor. Bunu da vurgulamakta yarar var diye düşünüyorum. Ve kalite bilincinin yaygınlaşması her iki taraf açısından da. Hem talep edenler cephesinden ya da muhatap olanlar cephesinden hem de e, bu mal ya da hizmeti üretenler, bu üretim sürecinde yer alanlar açısından. Demin kullandığımız bir kavram vardı. Arada size sormak istemiştim, atladım hazır şimdi burada sormuş olayım. İç müşteriler ve dış müşterilerden söz ettiniz. Bunu biraz açar mısınız? E, tabii şimdi bu şeyler çok e, başta söylediğiniz bir hususunda ben tekrar altını çizmek istiyorum. E, biliyorsunuz Türkiye'de Türkiye Kalite Derneği var. Türkiye Kalite Derneği İstanbul'da, yine iş dünyasının oluşturduğu bir dernektir. Dört tane de şubesi var. Hakikaten onlar büyük bir çatı kuruluşu altında bu işi yapıyorlar. Çok doğrudur, illerde henüz yaygınlaşmamıştır. Antalya bu bakımdan bir öncülük yapar, bir bağımsız bir dernek olarak faaliyetlerimizi yapıyoruz. Elbette işbirlikleri içerisinde Türkiye Kalite Derneği ile de çok önemli ortaklıklarımız var. E, bu çok e, önemli oldu. Çünkü bize şube misiniz diyorlar. Hayır şube değiliz. Biz hakikaten e, inisiyatif kullanan sivil kişileriz. Böylece ki bu e, önemli bir daha evet, artmış olacak. De, Özelliğiniz şeyin, de önemli değil. değil. Biz ama şehirlere model oluşturuyoruz. Know-how götürüyoruz. Onların da dernekleşmeleri ve illerinde kalite derneklerinin oluşmasıyla ilgili de yine gönüllü paylaşımlar içerisinde bulunuyoruz. Tabii ki bu az önce söylediğiniz kalite ve markalaşma, marka değerinin artırılması çok önemli. Ama bu noktada da toplumun bilgi sahibi olması da tabii önemli. Çünkü burada bir takım işaretler o sistemin kalite yolculuğunu size ifade ediyor. Her konuda bir kere kalite sisteme bağlı yürütülmek durumunda. Yani bir kalite işletme yönetim sistemi var. Efendim çevre yönetim sistemi var. Gıda güvenliği e, sistemi var. Bütün bunlar tabii dış müşteri dediğimiz e, işletmelerin arzını yaptığı, talep edenlerin faydalandığı mal ve hizmetler. Bunun, nihai, nihai, nihai, tüketici, arz, tüketici, tüketici evet, nihai tüketiciye e, ulaşması kısmında onların memnuniyeti esas. Bütün süreçler... E, İşlet, yani hizmetteki e, mal üretimindeki e, işletme e, kalitesi süreçleri de e, malın üretimiyle alakalı e, süreçlerde kalite süreçleri de müşterinin memnuniyetine odaklı. Ama bütün bunları yaparken bir iç müşteri var. Az önce e, yarışmalarda bir e, mutfak çalışanının evine kadar yansıyan e, bilgi donanımı... E, İç müşterinin dış müşteri kadar mutlu olması esas. Bu mutluluğu yaratabilmek için de konunun çalışanlar tarafından iyi algılanması önemli. Ve birinci bölümü bitirirken omurgasında eğitim vardır dedik. Evet, kalite bitmeyen bir eğitimden geçer. Şimdi iç müşterinin memnuniyeti derken iş güvenliği ve işçi sağlığı. Son zamanlarda artık bu yasayla da başladı dedi ki AB e, dayatmaları evet. belki ondan ama artık yasalar diyor ki iş güvenliği alakalı olarak e, personelinizi de eğiteceksiniz. Siz de bu konuda iş yapış e, süreçlerinde bunu gözeteceksiniz. ve Bunu yaparken de bütün enstrümanları kullanacaksınız. Yani eğitimi de kullanacaksınız, yazılı formları da kullanacaksınız, uyarıcı işaretleri de kullanacaksınız. Onun ötesinde Hadi bu şehirde turizm çok önde, tarım çok önde, sizin bahçe çalışanınız çinleri eğer kesiyorsa bunu uygun bir makineyle kesecek ama o esnada ağzı burnu kapatılmış olacak, kulaklarında kulaklıkları olacak gibi sizin de bu sürecin gerekli materyallerini işletmenizde kullanmanızı sağlıyor. Yani buradaki bütün sistem insan odaklı. O bakımdan iç müşteri ve dış müşteri bu kadar önemli. Eğer siz e, bu hizmet ve malı üreten çalışanınızı insan olarak kabul etmek sizin dışarıdaki insana odaklanırsanız burada bir kopukluk olacaktır. Dolayısıyla kalitenin, e, kalite sistemlerinin e, iş hayatında kullanılmasının en önemli e, kısmı bu. Odakta insan olması. Ama burada işveren ya da e, girişimciyi nasıl motive edeceğiz, orada da maliyetler düşüyor. Yani siz bu kadar e, enstrümanı alıyorsunuz, e, çalışanınızın iş güvenliği, işçi sağlığını sağlıyorsunuz ama o bir çimi e, 10 dakikada e, kaç metrekareyi keseceğini öğrenmişse o metrekareyi 11 dakikada kesmiyor. Dolayısıyla siz enerji maliyetinden, iş gücü maliyetinden, e, efendim, alet edevatının yıpranma maliyetlerinden de kurtulmuş oluyorsunuz. Hani bu yine moda bir tabir, bin bin olmuş oldu. <gülüyor> hem e, patron kazanıyor, hem alıcı kazanıyor, hem de işi üreten kazanıyor. Odakta ama bakın hep saydıklarım insandı. O bakımdan da... E, toplam kalite yönetimi e, önemli. Neden toplam kalite yönetimi? İşte işletmede bir e, kalite yönetimi yapılıyor ama çevreyi gözetmezsek nasıl olacak? Orada işte çevre yönetim sistemleri devreye giriyor. E, yine turizmden söz edecek olursak onlarca, binlerce bataryalar çıkıyor, piller çıkıyor. Eğer bir çevre yönetim sistemi kaygısıyla ya da bu sistemi kalite çalışmalarınızın içerisine sokmuşsanız, onunla ilgili düzenlemeleri yapıyorsunuz. Bu bir yönetim şekli haline geliyor. Burada gerek misafiriniz bu konudan olumlu yönde etkileniyor, gerek çalışanınız olumlu yönden etkileniyor ama onun dışında toplum bütün insanlar bundan payını alıyor ve o arada siz bir de itici güç oluşturuyorsunuz. Belediyenize gidip diyorsunuz ki benim bu pillerimi diğer çöplerden ayrı topla. Dolayısıyla ne oluyor? Ekonomide yeni bir iş alanı açılıyor gibi. Yani kalite böyle sonsuz fayda sunan bir şey. Yani bir tane yanı yok. Gıda güvenliği. Gıda güvenliği dediğinizde işte hadi bakalım zehirlenmelerden alalım. Yani gıdaya bağlı zehirlenmeler. E bunlar nasıl oluşuyor? Hazır aldığımız gıdalardan e, nerede? Üretim Aşamasında başlıyor. Yani ben gittim onun en, en dışına baktım, son kullanma tarihini gördümün dışında e, üzerinde gıda güvenliği sertifikası olduğuna dair bir e, damga'yı gördüyseniz tamam hiç korkmayınız. Bu ha. nereye kadar gidiyor? Tarlaya kadar gidiyor. Tarladan işte çatala e, olan süreçle. İçine kim giriyor? İyi tarım uygulamaları giriyor. İyi tarım uygulamalarının yapılabilmesi bir kalite yönetimini gerektiriyor. O ne, neyi beraberinde getiriyor? Sadece ben iyi gıda üreterek bu işi yapamıyorum, çevre koşullarını gözetmem gerekiyor. Yani birbirinden ayrılmayan, iç müşteriyle başladık, buralara <gülüyor> kadar geldik, yani bütün toplumu alakadar eden ve toplumun zenginleşmesine faydalı olacak altyapıyı hazırlıyor kalite sistemleri. O bakımdan da çok önemli. Bence de ee, ben yıllarca bu fakültede makro ekonomi diye bir ders verdim. Benim açımdan nasıldı bilmiyorum. Benim açımdan keyifli ama bizim öğrenciler açısından Şanlı Hoca efsaneydi diye düşünürlerdi bu makro dersinden. Çünkü bir türlü geçemiyorlardı. Ben aslında notu kıt bir hoca değilim ama yazdıklarına o kağıda not vermiyordum o kadar. Evet, evet. Bu süreçte hep milli gelir hesaplarında şeyden söz ederdim. Milli gel gelir hesaplarına bazen ee, ölçümde bir sorunumuz vardı. Sorun da şurada. Milli gelir hesaplarına katma değerlerinin toplamını koyarız. Oysa malın kaliteleşmiş olmasının değerini koyamayız. O kaliteyi koyamayız. Diyelim ki e, 30 yıl önce hava yastıkları olmayan, fren sistemi düzgün tutmayan e, işte balatası sıyırdı diye başlayan otomobiller ile Şimdi aynı fiyata aldığımız hava yastıkları can güvenliği anlamında hava yastıkları olan lastikleri kolayca patlayıp devrilmeyen vesaire daha çok daha güvenli çok daha kaliteli otomobilleri var. Aynı fiyata alıyoruz. Dolayısıyla milli gelir açısından katma değeri aynı ama şimdi çok daha kaliteli. Evet. Bu kaliteyi ölçemiyoruz ve ben her seferinde öğrencilere derdim ki bakın. ...değer olarak ölçemediğimiz kalite aslında bizim maddesel olmayan refahımızı artırır. Ve insanın mutluluğu da buradadır. Şimdi deminden biri bana ve dinleyicilerime öyle güzel bir ufuk açtınız ki... ...bu her bir aşamada hem nihai tüketici açısından aldığı ürünlerin, aldığı malların, aldığı hizmetin daha... E, keyifle tüketilebilecek bir mal olmasını sağlamak artı bunlardan kaynaklanan yaşam kalitesini artırmak bunları sağlarken işin diğer yanında iç müşteriler diye tanımladığımız e, o iç çalışanların bu işi üretirken çalışanların tümünün Emekleri, akılları ve gönülleriyle birlikte bir üretimi gerçekleştirmek. Dolayısıyla çok kaliteli bir malın üretiminin içerisinde parça olmanın keyfini yaşamak. Bu onların da mutluluğunu, bir tür aidiyet duygusunu geliştiriyor. Ben bu kalitede malı üretimin parçasıyım demek onların aidiyet duygusunu ve verimini artırıyor. Tabii bütün bunlar yaparken ben nihai tüketici olarak talepte bulunurken böyle bir ürünü üretmenin misyonunu fark edecek, vizyonunu geliştirecek yöneticiler de gerekli. O zaman yöneticilerin de kalitesi olması gerekiyor. Evet. Böylece yönetimin en üst noktasındaki bir davranışsal yönetsel kalite çalışanları nihai tüketiciye kadar gidiyor. O arada tabii günümüzün en temel sorunu olan çevre sorunlarına değindiniz. Evet. Çevre sorunları da bu kalitenin içerisinde çözüleceği biçiminde. Böylece bu dinamik süreç o zaman e, hem çağdaş çevre sorunlarını çözmek adına hem toplam insan kalitesini ve insan yaşam biçimini daha kaliteli, daha keyifli, daha yaşanabilir noktaya taşımak açısından kalite adeta sonsuz bir e, süreç olarak evet. gözüküyor. Evet, bu bakımdan biz de e, şimdi derneğimizi e, tekrar yeniden konumlandırmak istiyoruz. E, ne yaptık? Bütün bu söylediklerimizi yaptık. Şimdi rezil kalıntıları ne kadar e, konuşulan bir konuydu. Biz uluslararası bir toplantı yaptık. E, bu rezide kalıntılarının işte çevreye, e, insan sağlığına nasıl zararlar verdiği ile e, alakalı e, ve tabii e, çok o, ilgi gördü. E, Adana hani tarımın böyle e, başkenti uzun yıllar e, herhalde biz şimdi birazcık o önceliği Evet Antalya e, olarak aldı. Evet mesela oradan gelenler e, hem e, çok o, alakadar oldular hem çok bilgilendiler. Hem de e, kalite derneği, işte kalıntısı, bütün bunların bir araya gelmesi çok anlamlı buldular. Onlar da kendi kentlerinde Antalya kalite e, derneği gibi bir, işte Adana kalite derneği ya da başka bir e, başına ne geldi bilmiyorum ama bir kalite derneği kurmakla ilgili faaliyetlerinde bizden e, bilgiler aldılar. Biz de bu bilgileri oraya transfer ettik. Böyle bir nohul görevi de üstlendiniz. Üstlendik. Yani çok etkileyici bir şey çünkü rezidü nere, kalite nere gibi hala bunlar da tabii tartışılıyor ama işin içine girildiğinde onun bir kalite sorunu olduğu revizyon kalıntılarıyla ilgili eğer bir fikri dönüşüm yapacaksanız bunun işte yine insan odaklı, müşteri odaklı, iç müşteri odaklı çünkü o noktada çalışanınız da çok sağlık bakımından zarar görüyor. İş güvenliği işçi sağlığını da çok etkileyen bir husus. Bütün bunlar işte bir araya gelebiliyor. Gıda güvenliğiyle ilgili biz Türkiye Kalite Derneği ile bir faaliyette bulunduk. O da e, burada turizmin çok etkili olması, yiyecek yani, sizin, e, bu sektör içerisinde e, çok yer alınması başlatılan temiz mutfak projesi diye başladık. Ondan beyaz e, bayrak olarak. Çünkü orada kamu otoritesinin olması gerekir. Bir sivil inisiyatif onu yönetemez. E, ve dolayısıyla Antalya Valiliği Tarım İl Müdürlüğü şimdi beyaz bayrak biliyorsunuz çok evet. E, önemli. Evet tarım il müdürlüğünün netinde yürütülüyor ve iyi gıda üretenler, bu uygulamayı yapanlar e, o bayraklarını asıyorlar. Biz de orada gönül rahatlığıyla e, ne yapıyoruz? E, e, besleniyoruz. Buradaki en önemli şey artık bizim Antalya Kalite Derneği olarak geldiğimiz noktada şudur ki dönüşüme ihtiyacı var. Biz e, belgeleri ve bu kavramı tanıtmak için yola çıkmışken bu misyonu yeterince yapmış e, var diye bir gönül rahatlığıyla artık eğitimleri falan rafa kaldırdık. E, çok yaygın bütün işletmelerimizde kalite sistemleri var. Ama bu noktada... Sizin bu misyonunuz aslında işletmeleri de kalite arayışına götürmüş oldu. Yani Tabii. kentte bu tartışmayı başlatmış olmanız hoşçak ekonominin evet, evet. diğer gelişmelerde kuşkusuz dinamik olarak ama, zorladı ama evet. bu kentte işletmelerin de bir kalite belgesini almaya dönük ya da kaliteli mal ve hizmet üretmeye dönük davranışlarını ve Şimdi mesela şimdi, şimdi geleceğimiz nokta şu ee, Avrupa e, Kalite e, Teşkilatı'nın yani EFQM mükemmellik modelinin artık bu belgeli e, işletmelerde harekete geçmesi bunca belgeli e, şirketimiz işletmemiz var ancak içine girdiğinizde o kriterlere uygun e, mükemmellik modeli yönetimine henüz rastlayamıyoruz. O bakımdan Antalya Kalite Derneği de, e, şimdi biraz Rölanti de e, bu dönüşümü yapacak, yeni bir vizyon ortaya koyacak, yeni bir, bir e, misyon e, belirleyecek, e, bu bakımdan da e, ön çalışmaları yapıyoruz hali hazır. Böyle bir fırsat verdiğiniz için de çok memnun olduk. Bunları paylaşma şansı oldu bizim için. Çok teşekkür ben ediyorum. Çok ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten şimdi bundan sonra artık bunca kalite tartışırken böyle bir vizyon dönüşümünde bulunmak, başka bir alanda tekrar misyonu geliştirmek bence çok önemli, çok ciddi bir kavram ve bir sivil örgütün kamu kuruluşlarından, üniversiteden e, Türk Sandorları Enstitüsü'nden önce böyle bir açılımı yapmış olması ben gerçekten kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Bu konuda yoğun çalışıyoruz. Umarız e, kısa zamanda kamuyla da paylaşırız. İnşallah. Bu arada tabii e, şimdi o belgelerden söz ederken aslında şu açılımları da yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Hani eskiden kalite deyince yalnızca üretilmiş mal ve hizmetin kalitesi nasıl edilir dedi. Oysa şimdi artık kalite kavramı her seferinde bir süreci ifade ediyor. Evet. Yani yönetim de kalite anlamında çünkü belli bir standarda koymuş keyfilikten uzak bir yönetim standardı bu çok iyi bir şeye döndü. Gıda güvenliği için benzer biçimde birin farklı standartlar var. Çevre koşulları için başka standartlar var. Dolayısıyla her seferinde keyfilikten kurtuluyor. Bence bu keyfilikten kurtulma önemli bir olgu. Doğru. doğru. Çünkü onu başarabilmek için hakikaten bir süreç yönetimine ihtiyaç var. Tabii sizin ekonomi hocasına bunu anlatmak değil ama süreçlerin yönetilmesi anlamlı hale geldi. Ve orada bizim çok az kullandığımız, az önce sizin dediğiniz işte verimlilik, Verim artıyor, verim artırıcı bir e, özelliği var. Gıda güvenliği deseniz e, onun sonucu, o sonucu elde edebilmek için bir yönetim sistemini gıda güvenliğiyle buluşturmanız gerekiyor. Dolayısıyla artık bizim e, mükemmellik modeline iyice toplam kalite yönetimini e, hayatımızda sormak gerekiyor. O... Evet, bunun yolunu açtınız. Evet, evet. Böylece e, sonuç itibariyle başka bir noktaya gidiyoruz. Aslında 19. yüzyıl belki 20. yüzyılın neredeyse 1980'lerin ortasına kadar gelen bir süreç e, rekabeti her seferinde vahşi bir maliyet düşürme olarak tanımlanıyor idi. Şimdi uluslararası rekabet bir kere artık küçük ölçekli rekabet kalktı, Rekabet artık uluslararası ölçekte gerçekleşiyor. Böyle bir uluslararası ölçekte rekabet de kaliteyle gerçekleşiyor. Yani siz arası standartta bir kalite yakaladığınız zaman ancak verimi o zaman sağlayabiliyorsunuz. Verim artışı maliyet düşürmesine neden oluyor? Karlılığı bu kalitede gerçekleştirmek gerekiyor. Evet. Bu öyle. Iyi Zenginleşeceğiz öyle evet. Kalite önemli. Bu, hem insan odaklı bir yapıyı daha da geliştirmeye dönük oluyor. Evet. Işık Hanım ee, çok teşekkür ediyorum. Kalite gibi keyifli bir konuda ya evet. da ...bilmiyorum belki de çok... O bir ...konuda böyle keyifli... ...bir sohbet gerçekleştirmiş olduk... ...böyle ki biz... ...sohbetimizin sonunda şuna vardık ki... ...kalite dediğimiz konu... ...hakikaten bir yaşam için ...ürettiğimiz üründe, ürettiğimiz malda... ...yönetimde, hizmette... ...belli bir standart, belli bir kalite gerekiyor... ...bunu yaparken... ...bize verim artışı sağlıyor... ...kalite bir ölçülebilirlik getiriyor... ...kalite bir verim artışı sağlıyor tüketicileri mutlu eden, memnun eden bir yapıya dönüştürüyor. Ee, böylece kaliteli ürün üreten çalışanlar açısından da ayrı bir mutluluğa ve aidiyet duygusunun gelişmesine yol açıyor. Kalite aynı zamanda pazarlama kanalları açısından kalite aynı zamanda satış e, süreci açısından da önemli bir rekabet ver verim artışına yol açıyor ve en önemlisi tabi e, bir pozitif bir sağlık sağlıyor. Pozitif sinerji yaratıyor. Hem o sektörde hem ekonominin bütününde. Tabi bütün bunların için son söylenecek cümle muhtemeldir ki insan odaklı sizin en başta söylediğiniz cümleyi ben en sonunda bir daha tekrar olayım. İnsan odaklı. Her şey insanın daha mutlu, daha keyifli yaşayabilmesi için, daha güler yüzlü yaşayabilmesi için, sevdikleriyle bir kahve içebilmesi için. Bizimle bu kahveyi bölüştüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler Bugün Akdeniz İktisat Köşesi'nde kalite konusunu konuştuk. Konuğum Sayın Işık Yargın Hanım'dı ve e, Antalya Kalite Derneği'nin neredeyse e, kuruluşundan kısa bir süre sonradan başlayan ve günümüze kadar 1995'ten bugüne kadar neredeyse Güngör Bey'den sonra uzun süreli başkanı hem bu görevi üstlendi hem de Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Bize de zaman ayırdı. Işık çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bu keyifli konuşmayı bizimle bölüştüğünüz için. Bilgilerinizi bizimle bölüştüğünüz için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kalite adına çok önemli bir destekti bu. Çok teşekkür teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, gene bir Akdeniz İktisat Köşesi'nin sonundayız. Ben Mustafa Şanlı. Size sevgiler diliyorum. Kalite yüzünüzden gülücüğü eksiltmeyen keyif alacağınız gözlerinizin pırıl pırıl ışırdığı aydınlık bir Ülke aydınlık bir dünya için olsun. Sevgiler saygılar sunuyorum.